Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havanda Paslaşmalar programında karşınızdayım. Zaman çok çabuk geçiyor. İnanın sanki her gün program yapıyormuşuz gibi geliyor açıkçası bana. E, zaman hızlı geçiyor. Futbol dünyasında da e, bir sürü olay yaşanıyor. Her birine ayrı ayrı bir program yapsak yeridir. Bu haftaya damgasını Beşiktaş vurdu. E, şampiyonluk yarışında olmamasına rağmen e, gündemi Beşiktaş veriliyor. Nasıl? Çünkü çok magazinel bir futbol takımı kurdu. Ve bu magazinel futbol takımı Dolaylı olarak Beşiktaş camiasında e, olayları da eksik etmiyor. Şimdi başa saralım. Öncelikle e, Beşiktaş e, hem sezon başı hem sezon arasında önemli transferler yaptı ve e, büyük beklenti oluşturdu. Bu şampiyonluk yarışından uzaklaşınca bu sefer de taraftar ve camia ve de Türkiye. İşte tamam Beşiktaş şampiyonluk yarışında yok ama çok keyif veren futbol oynuyor. Maçları zevkli oluyor. izlemek hoş oluyor. Eyvallah güzel dedik. Bütün bu şampiyonluk yarışından uzak, Şampiyonlar Ligi'nden uzak ama keyif veren takımın bir bedeli vardı tabi. Hafta sonu Beşiktaş Mali Genel Kurulu vardı ve bu Mali Genel Kurulu'nun çok sert geçmesi bekleniyordu. Fakat fakat şampiyonluk yarışından aslında haftalar önce kopan Beşiktaş, işte Karabük Sporla 1-1 berabere kaldı. Orada Beşiktaş'ın bir topu çizgi geçti halde hakemler göremedi. Beşiktaş bunu problem yaptı ve federasyona ateş püskürdü. Önce Serdar Adalı çıktı dedi ki yani biz de mi soyun modası basalım basmak gerekiyorsa alasını basarız dedi. E, federasyonda buna tepki gösterdi. Futbolda kararlar e, tartışılmaz, kurallar bellidir. Bir futbolcuya sarı kart verirseniz ikincisini arkasından vermeniz gerekirse bu kırmızı olur. Ve neden iki sarı karttan kırmızı veriyorsunuz diyemezsiniz. Çünkü kurallarla yönetilir futbol. Ee, her şey önceden bellidir. Eleştiriye, tartışmaya çok fazla gelmez. Hasılı bu mantıkla futbolda demokrasi olmaz dedi. Ee, kendi bağlamına çok doğru bir tespit esasen. Hani e, işte baştan bellidir oyunun kuralları. Elbette o kurallar uygulanırken bir takım insandan kaynaklı hatalar olur ve bunlar da e, hata payı olarak düşünürsek kabul edilir şeylerdir. Her neyse Beşiktaş e, yönetimiyle federasyon e, bir tartışmaya girdi böylece. Şimdi e, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören gökte ararken yerde buldu bir fırsat oldu bu federasyonla kavga. Çünkü... E, Mali Genel Kurulda diyeceklerdi ki Sayın Başkan Beşiktaş'ın borçları arşa değiyor. Ne olacak bu kulübün hali? Yani batacağız diye tartışmalar çıkacakken e, Beşiktaş Başkanı kurnazca bir hamleyle dedi ki ben Federasyon Başkanı'na cevabımı Mali Genel Kurulda vereceğim. Kendisi de zaten dedi ki aslında burada bunun cevabını vermemem lazım ama Büyük ve Eşiktaş Camiasını bir arada bulmuşken Federasyon Başkanı'na buradan cevap vereceğim. İşte efendim siz nasıl olur da futbolda demokrasi yoktur dersiniz. Ee, burası demokrasiyle yönetilen bir ülke. Bunu diyemezsiniz. Bunu derseniz siz faşistiniz, diktatörsünüz. Yani e, heyecan verici açıklamalar açıkçası e, ne demek yani bugün Siyasiler bile birbirlerine böyle cümleler çok fazla kullanmazken futbol denilen, oyun olarak görülen bir mecrada bakın neler e, tartışılıyor, konuşuluyor, nasıl kavramlar dile getiriliyor. E, tabii bu genel kurula damgasını vurdu. Orayı izleyen e, genel kurul üyeleri coştular, alkışladılar. Efendim, söyleyeyim, Beşiktaş'ın borcu harcı da öte yandan diye geçiştirildi. Ve Beşiktaş'ın borcunun e, daha yüksek çıkmasını beklerken Aralık ayına göre 267 milyon olduğu açıklandı. Oysa ki Aralık ayında yapılan divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu 320 milyondu. E, ara transferde bir sürü oyuncu alındı, bir sürü oyuncu gönderildi. Oradan da zarar edildi, para harcandı. Yani borcun artması normal şartları beklenirken tam aksine eridi. 267'ye düştü. İyi güzel. Yani bundan e, üzülecek değiliz. Sevineceğiz tabii ki Beşiktaş adına. Fakat nasıl oldu da bu borç düştü? Bunun açıklaması yok. Soran yok. Diğer yandan eski başkan adayı ve Yıldırım Demirören'in eski çalışma arkadaşı Murat Aksu da diyor ki hayır efendim borç, gerçek borç 500 milyon. İşte bunlar tartışılacakken, bunlar konuşulacakken çoktan kaybedilmiş bir şampiyonluk yarışında bir gol verilmiş, verilmemiş tartışması üzerinden koskoca Beşiktaş'ın mali durumu göz ardı edildi. Geçiştirildi. Evet. Böylece yönetim bir mali genel kurulu da böyle Sessiz sedasız atlattı. Çoğunluk olarak ibra edildi ama Murat Aksu ve ekibi ibra etmediler. Ama dava açacaklar mı açmayacaklar mı o ayrı mesele. Daha önce de Demirören yönetimi ibra edilmemiş ve bazı üyeler mahkemeye taşımıştı mevzuyu ama henüz oradan da netleşen hiçbir şey yok. Evet Beşiktaş'ta devam edeceğiz. Beşiktaş'ta başka bir konu var. Ee, o da çok önemli. Bir aradan sonra bu mevzuya gireceğiz. Yitip gitsem de sonumu bilsem Ölümü tatsam da yenilmem Yine de senin için bütün zafer Bilsem, ölümü tatsam da yenilmem yine de senin için bütün zaferlerim. Ben Kenan Başaran, Paslaşmalar devam ediyor, radyo havanlasınız. Evet, Beşiktaş'ta... E Ankara gücü e, yenilgisinden sonra yani çok da gürültü kopmadı. Çünkü dediğim gibi şampiyonluk yarışından aslında haftalar öncesinden kopmuştu. Sadece ikinci yarıya başlarken Bucaz Sporu 5-1 yenince acaba bu yıldızlar topluluğu 5, 17'de 17 yapar mı diye bir espri geliştirildi. Ama Büyükşehir Belediye maçıyla o da yerle yeksan oldu. Zaten Karabüyük Spor beraber de üzerine tüy dikmişti ki Ankara gücüyle, bir, e, Ankara gücüyle karşılaştı ve 1-0 mağlup oldu Beşiktaş. İşin ilginç tarafı golü eski oyuncusu Serdar Özkan'dan yedi daha birinci dakikada. Serdar Özkan ki neredeyse 3 yıldır gol atamıyordu ve 3 yıl sonra ata ata eski takım Beşiktaş'a attı golü. E, dediğimiz gibi bu maçın öyle aman aman niye yenildi ne oldu diye pek tartışacak tarafı yoktu unutulmuş gitmişken ajanslardan şok şok şok bir haber geçti. Nedir efendim? İbrahim Üzülmez'in sözleşmesi feshedildi. Beşiktaş'ın kaptanı kapıya konuldu. Beşiktaş kaptanı İbrahim Üzülmez Ankara gücü maçının devri arasında İbrahim Toraman'a yumruk atmış ve bu yüzden yönetim toplanmış İbrahim'i göndermiş. Sözleşmesini feshetmiş. Tabi işin ayrıntılarını merak edenler bugün dikkatle televizyonların başına geçti. Basın toplantısı düzenleyecekti İbrahim Üzülmez. Tek başına. Fakat Başkan Yıldırım Dömer'e kendisine bir jest yaparak sürpriz bir şekilde o da gelmiş basın toplantısına. Esasen bu basın toplantısının Perşembe günden sonra Cuma evet Cuma yapılacağı e, duyumları vardı ama Başkan Yıldırım Demirören galiba devreye girip bu basın toplantısını salıya aldırıyor. E, yorumcular şöyle diyor. Yani başkan Yıl, İbrahim Üzülmez'i kovarak daha sonra pişman oldu ve böyle bir basın toplantısıyla ona veda ederek işte kamuoyu önünde e, çok seviyoruz şudur budur diyerek biraz olsun bir nebze olsun hatalarını telafi etmeye çalışıyor diye yorumlandı. Bu ayrı mesele. Şimdi İbrahim Üzülmez e, İbrahim Toraman'ın arasında zaten 2008'den beri bir sorun vardı. Orada devre sezon başı kampında kavga etmişlerdi terlik yüzünden. İbrahim Toraman terlikle yemeğe indiği için Üzülmez kaptan olarak uyarmış ve terlikle inilmez gibisinden takım disiplini vesaire mevzularında Toraman'a uyarı çekmişti ve bunların arasında kavga yaşanmıştı. Basına da yansımış. Hatta Beşiktaş kulübü de her ikisini de e, satış listelerine koymuştu. Daha sonra e, affedildiler. Şudur budur ve Mustafa Denizli de hatta e, her ikisine tekrar kaptanlıklarını iade etti ve şampiyon olundu o sene. Öyle. bu e, bir durum yaşanmıştı ama belli ki bu iki oyuncu e, kerhen bir barış imzalamışlar ve nihayetle patladı. Şimdi e, İbrahim Üzülmez basın toplantısında dedi ki işte Toraman bana küfür etti, hakaret etti. Ben de bu yüzden kendimi kaybettim. Üzgünüm bu şekilde futbolu bitirmek, daha doğrusu Beşiktaş'tan bu şekilde ayrılmak istemezdim. Çok üzgün olduğu ortada. Ancak ben dedi 11 senedir bu kulüpteyim hiç kimseyle kavgam olmadı. Sadece İbrahim Toraman'la problem yaşadım. Neden? Buna da dikkat çekiyorum dedi. Aynı şekilde daha sonra İbrahim Toraman da açıklama yaptı. Valla ben de 7 senedir bu kulüp oynuyorum. Benim de üzülmezden başka kimseyle bir sorunum olmadı dedi. Ben kendisine küfür etmedim. İbrahim Üzülmez geldi ve bir anda bana saldırdı dedi. Şimdi bu işin başka boyutu. Bu işin başka boyutu. Burada normal şartlarda bir kulüp yönetimi oturur, e, raporları inceler, şu bu. Ama herkesin ortak kanaati şudu, şuydu. Zaten İbrahim Üzülmez'in e, yaşı gelmiş 36-37'ye. E, bir kere bir yıllık sözleşme uzatmışsınız. <gülüyor> Çok iyi bir performans sergilediği için ya, bu yaşa rağmen diye. Yani en fazla dersiniz bu bizim kaptanımız. Yani Beşiktaş kaptanı hatalı da olsa böyle yumruk atması tabii ki tasvip ama yani e, o yapmış bir hata biz yapmayalım ikinci bir hata dersiniz e, İbrahim'cim sen kadro dışısın kardeşim. Sezon sonuna kadar kadro dışı bırakırsınız. Sezon sonunda da sözleşme yenilemez, yenilemezsiniz. E, ve bu şekilde bir çözüm. Bu bir çözümdür. Kaptanınızı kapıya koyup Arkasından da basın toplantısı düzenleyip ona kaftanlık pazı bandını geri vermek bunu hatıra olarak saklı demek bir komedidir. Bir komedidir. Yani bugün tiyatrolarda böyle bir komedi bulamazsınız. Sinemalarda bulamazsınız. Televizyonlarda bulamazsınız. Ee, bir kere İbrahim Üzülmez'in basın toplantısına yani sürpriz yaparak katılmak onun haklarına bir müdahaledir. Yani siz zaten kararınızı onsuz almışsınız. Kendisi de dedik. Hakkımıza karar verilmiş, kalem kırılmış. E bırakın da o da kendi derdini anlatsın. Hayır. Ona da izin verilmiyor. Demokratik bir görüntü adı altında İbrahim Üzülmez'in basın toplantısına katıldığı Başkan Yıldırım Demirören çok seviyorum. Oğlumu kaybettim ben diyor ya bu lafı kullanıyorsan nasıl oldu desen e, bu oyuncuyu kovuyorsun o zaman hem ağlarım hem giderim hem severim hem döverim gibi bir şey yani Beşiktaşlara sevgiler günü armağanında kaptanlarını kovmak şeklinde verildi. E, neymiş Beşiktaş dünya takımı olmuş bir dünya takımında. Kaptan futbolcuya yumruk atamaz ya. Amatör kümede de olsa insan kimse kimse kimseye yumruk atamaz. Bunun dünya takımı olup olmamakla ne ilgisi var? Neymiş? Dünyada işte diyecekler ki Gutiler, Fernandezler, Suarezmeler gidecek orada burada. Ya biz dünya takımıyız. Böylesine büyük takımda neler oluyor bakın diyecekmiş ya. Böyle bir şey. Yani akıl alır şeyler değil bu açıklamalar, bu ma ma mazeretler Manchester United'dan daha mı büyük bir dünya takımı Beşiktaş, sportif anlamda? Manchester United'ta, Alex Ferguson'da Beckham arasındaki kavga dünya alem tarafından bilinir. Krampon atma olayı. Ve Bu adamlar krampon attıktan sonra da birbirlerine devam ettiler. Kaldılar. Kimse de vay dünya takımı Manchester United'da böyle şeyler nasıl oluyor demedi. Yani İbrahim Üzülmez'in kapı önüne konulmasının gerekçesi o kadar komik ki, o kadar komik ki. Yani çıkıp başkan dese ki, "Arkadaşım kimse kimseye tokat atamaz bu kulüpte. Gönderiyorum. Bunu kabul ederim, anlarım. Anlarım." Ama biz dünya kulübü olduk. O yüzden de böyle bir şey kabul edemeyiz. Daha önce böyle şeyler olmadı. Ha, ee, odasında olmadı. Antrenman sahasında falan olabilir gibisine de getirdi. Artı İbrahim Üzülmez'i işte ahlaki olmayan Beşiktaş'a yakışmayan yeni Beşiktaş'a dünya takım Beşiktaş'a yakışmayan hareketlerde bulundu diye kovuyorsunuz. Arkasından da İbrahim ne zaman isterse kapı ona açık gelip altyapıda istiyorsa çalışabilir. Bak bak bak bak yani inanılmaz bir açıklama bu. Şimdi üst yapıda işte ahlaki olmayan bir hareket yapan bir futbolcu altyapıda çocukların başına veriyorsun yani. Ya bu adam ahlaksızsa tırnak içinde nasıl buna Beşiktaş'ın geleceğini kurmak istedin çocukları teslim ediyorsun? Bunda bir sakatlık yok mu? Bunda bir tuhaflık yok mu? Yani kaldı ki kaldı ki bu futbol dünyasında o soyma odalarında Neler yaşanıyor neler yani. Kamplarda neler yaşanıyor neler. İstenilse bu olay hiçbir basın mensubu da duymadı. Kendileri açıkladılar. Enteresan. Bu kapatılabilir mi durumdu yani. Bunun gibi bir sürü olay yaşanıyor. Bütün takımlarda yaşanıyor. Ama Beşiktaş başkanı anladığım kadarıyla eee Büyük bir hata yaptı ve onu kapatmak için de böyle bir e, tuhaf basın toplantısı yaptı. Hani özür kabahatinden büyük oldu. E, bir yandan da İbrahim Toraman'ı da yaktılar diyebiliriz. Çünkü şimdi e, Beşiktaş tribünleri İbrahim Üzülmezi çok iyi topçu olduğu için falan sevmiyor. Çok iyi futbolcu yani teknik meziyetleri çok yüksek değil. Sadece ve sadece 11 yıldır bu çocuk iyi ya da kötü her maçta yüreğini ortaya koyduğu için çok seviliyor. Yani futbolun romantizmini temsil ettiği için seviliyor. Yoksa çok iyi futbol oynadığı için değil. Bazı değerleri temsil ettiği için hala böyle kırıntıları kalan o beşiktaşlılık ruhunu falan temsil ettiği için orada. O yüzden en çok ona kızıldı, Çünkü İnsan en çok sevdiğine kızar. Fakat bugün İbrahim Üzülmez'i bu şekilde kapının öne koyan yönetim aynı zamanda onun müsebebi olarak gözüken İbrahim Toraman da ateşe attı. Şimdi İbrahim Toraman bundan sonra İmr'e çıkacak her maçta İbrahim Üzülmez'in gölgesiyle oynayacak. Bir hata yapma tribünler İbrahim Üzülmez'in gitmesine sebep olan futbolcu diye ona homurdanacak. Ve anlaşılan o ki anlaşılan o ki İbrahim Toraman da sezon sonu Beşiktaş'la yollarını ayırmak zorunda kalacak. Evet. Beşiktaş büyük paralar harcadı. Ee, yıldızlar getirdi. Efendim Fatih Tekke ve İbrahim Üzülmez'i kapı önüne koydu. Niye? Davranışlarından dolayı. Bunu kim rapor etmiş? Schuster. Yahu Şüster şu anda faal antrenörler içerisinde davranışları da en arıza teknik direktörlerden biridir. Hani göndermen gerekiyorsa önce onu göndermen lazım. Evet. Beşiktaş'ta bir komedi yaşandı. İlahi komedi vardır ya. İlahi komediayı da galiba aratmayacak kadar Kuaf şeyler oldu. Evet. Son olarak şunu söylemek lazım. Büyük bir Cürcünayla kurulan Beşiktaş futbol takımı bu sezon. Eğer yarın oynayacağı Dinamo Kiev maçından iyi bir sonuç almazsa, bu turu geçmezse Avrupa desterini kapatacak bu sene ve gelecek sene için Avrupa'ya tek çıkış yolu olan Türkiye Kupası var. Orada da eğer Galatasaray'da geçerse, yarı finalde Galatasaray'da karşılaşacak. Eleniyse, Türkiye kupasını almasa bu yıldızlar topluluğu Türkiye sınırlarına kalacak gelecek sene. Edirne ile Ardahan arasındaki bölgede top oynayacaklar. <gülüyor> ve o bölgede de valla kusura bakmasın. Kuyerezmalar, Almeydalar, Fernandezler ve evet, Kuyerezmalar Hüthilerden ziyade İbrahim Üzülmezlere ihtiyaçlar olacak. Evet. Bir son ara verelim ve programı toparlayalım. Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz Hep bir sonraya Resimler sarı güneşsizlikten Duygular değişir Dostlar dağılır dört bir yana Kendi yollarına ben değirmenlere karşı Bile bile birer yitik savaşçı Akarız dereler gibi denizlere Belki de en güzeli Uçurtma uçar sözlüğümden Geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar Sadece bir düğün Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahta boşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya Esen ben Değirmellere karşı Bile bile Birer itik savaşçı Akarız dereler gibi Denizlere Belki de en güzeli böyle sen ben İrmenlere karşı Bile bile Birer itik savaşçı Akarız Dereler gibi Denizlere Belki de En güzeli bile birer yitik savaşçı akarız dereler gibi denizlere. Belki de en güzeli böyle sen, ben değirmellere karşı bile bile birer yitik savaşçı akarız dereler belki de en güzeli böyle Ben Kenan Başaran Radyo Havanda Paslaşmaların son bölümündeyiz. Kısaca Süper Lig'de ne oldu ona bakalım. Süper Lig'de Bursa Spor puan kaybı yaşadı. Geçen hafta yakaladığı zirveyi, Trabzon'u yakalamışlardı puan olarak. Bu hafta 2 puan geriye düştüler. Eskişehir'de tartışmalı bir e, penaltı sonunda birbirine razı geldiler. E, Trabzon Spor çok e, zevkli. Daha doğrusu işte saçma sapan hatalı gollerden kaynaklanan bir e, zevk diyelim. Mantı yani güzel oyundan ziyade hatalardan kaynaklanan bir zevkli mücadele sonunda Sivas Spor 3 3'ü yenerek 2011 yılındaki ilk galibiyetini aldı Trabzonspor. Yani onlar için yeni yıl adeta bu hafta başladı. Ama bir kriz değiller O krizi atlayıp atlatıp atlatmadıkları aslında bu hafta kendi sahalarında hayır kendi sahalarında değiller. Manisa'ya gidecekler. Manisa'yla oynayacakları maçtan sonra belli olur diyeceğim ama Bence oradan galip bile, gel, galip bile gelseler Trabzon'un bir iç saha e, maçı kazanmadan, krizden çıkıp çıkmadığını söyleyemeyeceğiz. Çünkü Trabzon'un derdi kendi sahasındaki seyirci baskısı altında ne yapıp ne yapamayacağı. Fenerbahçe ise e, Kayserispor'u ağırladı İstanbul'da Sevgililer Günü'nde. E, öncelikle Sevgililer Günü'nü çok güzel kutladılar. Statta şarkılar söylediler, pankartlar açtılar. Ee, hoş bir akşamdı. Hoş bir e, ambiyans yaratılmıştı. Futbolcular taraftarlara çiçekler attılar. Ee, soğuk bir akşamdı ama taraftar, e, ben de o maçı izledim, yazdım gazete için. Ee, güzel bir akşamdı. Futbol adına ise pek keyifli bir akşam değildi açıkçası. Fenerbahçe böyle sanki deplasyona gelmiş bir takım kadar disiplinli, savunmasını dikkatle yapan kontra ve ani ataklarla işte rakibin üzerine giden ki bu fırsatları da buldular. Yani epitopu deseniz ki adam gibi iki gol pozisyonu bulmadılar ama iki gol buldular. Kayseri Spor'sa topu sakız gibi çiğnedi de çiğnedi. Ee, hücuma çıkarken iyi güzel. Savunmada topla çıkışlar fena değil ama gel gör ki Fenerbahçe ceza sahasına oralara gelince anlamsız bir beceriksizlik. Topları Fervasızca kaybetme, şut çekmeme, e, açıkçası Şota'nın bu sene e, sempati yaratan takımını İstanbul'da tanıyamadık. Niye gelmişler? O kadar yol anlayamadık. Son olarak e, basketbolda Türkiye Kupası'nı da Fenerbahçe'nin kazandığını e, hatırlatalım ve tebrik edelim. Fenerbahçe bu kupayı 3. kez kazandı. Son 2 yılında şampiyonu duble yaptı yani ilk e, kupayı da yanılmıyorsam Fenerbahçe kazanmıştı. Yani Türkiye Kupası'nın ilk organizasyonu 66'da Fenerbahçe kazanıyor galiba. E, yanılıyor olabilirim onu karıştırmayayım. E, Beşiktaş ise Türkiye Kupası'nda ilk 3 kez final oynamış oldu ve 3'ünü de kaybetti. Beşiktaş'ın zaten e, ligde de sadece bir tane şampiyonluğu vardır. Onun işte şampiyonluğu yoktur. E, kötü bir e, sezonda final görmüş olmaları onlara adına şans iyi e, sayılabilir. Yani final oynamış olmaları başarı. Fenerbahçe'ye karşı fena da değillerdi ama e, hani gönül isterdi ki Alan Iverson bu takımda kalsaydı bu finalde oynasaydı acaba ne olurdu merak ediyor Çünkü Türk basketbolunda e, fena halde bir FSB sen e, e, Fenerbahçe Ülker e, kilim mücadelesi var ve bu çok can sıkıcı. Onlar zaten Euro Lig'de vesaire o mücadeleyi sürdürüyorlar. Ligimiz de iki takımlı bir hale geldi. Bu pek hoş değil. E, sıkıcı açıkçası. Evet ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda sizlerle birlikte olduk. Radyo Havan'da haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.